Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhabalar Cem Erciyes ben. Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'ne hoş geldiniz. Bu hafta konumuz Bizantyon veya Bizantiyum. Bir başka deyişle de İstanbul'un İlk İstanbul veya Eylül ayında yitirdiğimiz Profesör Doktor Doğan Kuba'nın deyimiyle İstanbul şehrinin çekirdeği. Konuğumuz ise Antik Çağ ve Roma konusunda araştırmaları ve makaleleri bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim üyesi Alp Ejder Kantoğlu. Hoş geldiniz Alp Ejder Kantoğlu. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi bu hafta e, her zaman olduğu gibi Kansu ile kısa bir giriş yapacağız. Sonra sözü konuğumuza bırakacağız. Dediğim gibi ilk İstanbul'u konuşacağız dedik. E, malum ilk yani İstanbul eski İstanbul denilince hemen akla Konstantinopolis gelir. Yani Milattan sonra 4. yüzyılda Roma İmparatoru Konstantinus'un adını verdiği şehir. Oysa İstanbul'un geçmişi tabii ki çok daha eskiye dayanıyor. Her gün arkeoloji çalışmaları bunun e, kanıtlayan, bunu zenginleştiren yeni buluntularla bu hikayeyi daha da eskilere taşıyor aslında. Eski bildiğimiz en eski atlarından bir tanesi de İstanbul'un bugün konuşacağımız Bizantiyon. Bu şehrin kuruluşuna dair tabii pek çok efsane ve mitolojik anlatı var. Biz de hem bu bilgileri, demin sözünü ettiğim arkeolojik bilgileri, hem de az önce sözünü ettiğim anlatıları, mitolojiyi biraz bugün konuşacağız. En yaygın olarak kullanılan bilgiye göre Bizantiyon'la ilgili e, Megaralı kahraman Bizas'a dayanıyor bu Bizantion efsanesi. Efsaneye göre herkes az çok bilir bunu. Bizas şehri kurduğu yeri Ege'nin kuzeyine yelkenle yaptığı seyahat sırasında bulur. Bu sırada bugünkü Kadıköy'de Körler şehri anlamına gelen Kalkedon bulunmaktadır. Bir müneccim ona şehrini körlerin karşısında kurması gerektiğini söylemiştir. Ve bugünkü tarih Yarımada bölgesinde o da bu müneccimin kendisine övdüğünü tutar ve Bizantiyon'u kurar. Bizans'ın şehri kurma hikayesi antik Yunan anlatısında tabii çok daha detaylı. Bunu Alp Ejder hocamızdan dinleyeceğiz birazdan. Ama şehrin kuruluşu hakkında tabii bu söylencelerin ötesinde bir takım tarihi gerçekler de var. Bunlar nedir Kansu? Bunları da senden dinleyelim lütfen. E, dediğin gibi efsaneler ve mitoloji Bizantiyon'un kuruluşunu e, renkli anlatılarla bugüne taşıyor aslında. E, tarihsel olarak ise Bildiklerimiz antik ve daha sonraki dönemlerde yazılanlara dayanıyor elbette. Şehrin M.Ö. 7. yüzyılda Megaralı Dorlar tarafından Korint ve Argos'tan gelen başka kolonicilerle birlikte kurulduğu belirtiliyor kaynaklarda. Şehrin yerleşimiyle ilgili en önemli kayıtlardan biri Bizantiyon ve Dionysos'un Anaplus Bospori adlı eseri olarak gösteriliyor. Ancak bugünkü Sarayburnu bölgesinde kurulan şehir hakkında daha detaylı bilgiler edinmek için ne yazılı kaynaklar ne de arkeolojik bulgular yeterli görünüyor. Fakat, anca, fakat şunları söyleyebiliyoruz. E, İstanbul'un belirli yerlerinde e, Kadıköy'de Neolitik Çağ'a ait, Sultanahmet'te Bronz Çağ'ına ait e, bir takım kalıntılar aslında Boğaziçi kıyılarının çok eski zamanlardan beri insanlar tarafından yerleşim için kullanıldığını gösteriyor bize. E, tabii son yıllardaki araştırmalarla Küçük çekmece bölgesindeki Yarımburgu mağaralarında ve Yeni Kapı limanı kazılarındaki bulgularında bu bölgede yerleşimi binlerce yıl ötesine öncesine götürdüğünü de unutmamak gerek. Şimdi ben burada sözü keseyim ve konuğumuz Alpçiller kantoğuna bırakayım. Şöyle başlayalım mı Alp hocam? Bizantion ne demek, ne anlama geliyor ve tabii bu şehre ismini veren Bizas kimdir? İsterseniz oradan devam edelim. Evet, şimdi Bizantiyon tabi bu bizim Konstantinopolis olarak bildiğimiz şehrin öncesinde yani Konstantinus tarafından kurulmadan öncesindeki ismi. Şimdi Bizantiyon isminin tabi kurucu figür olarak öne sürülen Bizasla ilgisi zaten ilk ecesinden belli oluyor. Orada bir ant ortada var bir de iyon var sonunda. Bu ant da kuruluşla ilgili efsaneler ki birçok efsane var. Bu efsanelerin bir tanesinde Bizas'ın Antes isimli bir başka kişiyle e, beraber bu şehri kurduğuna dair bir efsane. Yani Bizas'ın bizi, e, Antes'in antı ve iyon ki bu da bir yere ait olma anlamı veren Anadolu kökenli bir sonektir. Bu sonekin eklenmesiyle de Bizantion ya da latincesiyle Bizantium şeklinde bir e, isimlendirme olduğu da söylene gelmiş. Şimdi tabii biz biraz da ağız alışkanlığı, hani Galatya meşhur olmuş buna Bizantyon diyoruz ama aslında bunun Yunanca olarak Byzantion diye okumamız gerekiyor. Çünkü Y'ler malum Yunanca'da Ü diye okunuyor. Eğer Latince bir okunuşsa bunu i diye okumak daha doğru oluyor. Ama bazen ağzımız kayabiliyor. Onun için bunu mazur görelim. Şimdi birçok efsane var. Öncelikle onu söyleyeyim. Bu sizin biraz önce bahsettiğiniz kuzeye doğru yer yani kendisiyle gelirken bir Megaralı bir ee, kolonizatörün gelip burada bir yer kurması zaten bütün efsanelerde ortak noktalardan biri. Yani Bizas diye biri var. Peki bu Bizas kim? Şimdi bunun e, kökenini de o çok malum mitolojik hikayede buluyoruz. Nedir bu mitolojik hikaye? Çok kısaca bir onu e, anlatmak faydalı olur. Nehir tanrısı Inakus'un kızı olan Io, Unix adında bir büyücü tarafından diyelim, Zeus'un büyülenmesiyle kendini Zeus'un hayran bakışları altında buluyor ve Zeus tarafından bir şekilde ilişkiye zorlanıyor ve Zeus'la bir ilişki yaşıyor. Bu tecavüz şeklinde de olabilir, başka türlü de olabilir. Onda çok net değiliz ama anlatıda bir birliktelikten bahsediliyor. Ve tabii bunu Hera fark ediyor. Zeus malum çapkınlıklarıyla meşhur bir Yunan tanrısı. Bu da sıradan çapkınlıklarından biri olmakla beraber Hera'nın... ...öfkesini... ...üzerine çekiyor Zeus. Şimdi burada... ...bakın efsanelerin ve mitolojik... ...anlatıların... E, ...tarihsel bağlamda bazı ipuçları barındığını da ...unutmamak gerekiyor. O noktada... ...birkaç önemli detay var. Onlara da parmak basmak isterim. Şimdi Hera bildiğiniz gibi... ...güzelliği ifade edilmek istendiğinde... ...inek gözlü diye adlandırılan... ...bir tanrıça. Yani Hera'ya inek gözlü diyorlar. Çok güzel olduğunu... ...belirtmek için. Burada... Nehir tanrısı Inakus'un kızı Io bu Zeus'a yaşadığı gizli aşk diyelim, ortaya çıktıktan sonra Hera'nın öfkesini üzerine çekip e, onun nefretine maruz kaldıktan sonra bir ineğe dönüştürülüyor Hera tarafından. Şimdi bakın ineklerin burada oldukça fazla e, yeri var ve sürekli bir büyükbaş. Meselesi bir inek, bazen öküz olabilir, bazen boğa gelir. Mitolojilerde çokça karşımıza çıkan figürler bunlar. Bir beyaz ineğe döndürülüyor ve bu inek yine Hera'nın intikam almak maksadıyla peşine taktığı bir at sineği tarafından sürekli rahatsız edilmek suretiyle neredeyse bütün dünyayı dolaşıyor. İşte bizim bugünkü boğaz içi ne geliyor orayı açıyor, kaçmaya çalışıyor. Saray bunu taraflarından denize atlıyor, karşı tarafa geçiyor ve oradan da daha çok uzaklara kadar gidip bugünkü İstanbul'un çok çok uzaklarında bir yerde ancak bu acısından kurtulmayı başarıyor. Şimdi bu genel olarak en çok bilinen mitolojik hikaye. Şimdi bu İon'un bir inek olarak yaptığı bu yolculukta İstanbul'a uğradığı sırada özellikle geçtiği bazı yerler var. Bunlardan bir tanesi Küdaros, öbürü de Barbüses. Adı verilen iki yerleşim yeri aslında. Bu mitolojik hikayede İon'un uğradığı bu iki yerleşim yerlerinden Küdaros, Alibeyköy Deresi, Barbüses'e Kağıthane Deresi aslında. Yani bu derelerin bulunduğu yerler. Nerede bunlar bulunuyor? için en sonundaki bölge. Buralara geliyor ve buralardan geçiyor. Şimdi buradaki mitolojik hikaye bize aslında buralarda var olan bir takım yerleşim yerlerini, burada yaşayan birilerini ve o İon'un bu anlatıda oralardan geçmesini anlamlı kılan bir takım ipuçları sunuyor. Çünkü İho burada bebeğini doğuruyor. Yani Zeus'la girdiği bu yasak ilişki sonrasında bir yandan da hamile kalıyor. Hem o at sineğinden kaçmaya çalışırken bir yandan da bu hamilelikle uğraşıyor. Ve en nihayetinde burada bir kız çocuğu doğuruyor. Bu kız çocuğu zaman içinde büyüdükçe annesinin o dönüşümünün etkilerini göstermeye başlıyor. Yani bir çok güzel bir kadınken bir ineğe dönüştürülmüş olan İho gibi kızının da böyle... Hafif çıkıntıları kafasında beliriyor ve bir nevi boynuz gibi bir görüntü meydana getiriyor. Daha hafif olmakla beraber. Ve bundan dolayı bu kıza keroessa adı veriliyor. Yani boynuz demek. Nitekim keratin sözünü falan da e, ilgisini hemen biraz dille ilgilenenler görecektir. Bu kız çok güzel bir kız haline geliyor. O kadar güzelleşiyor ki hatta civardaki bütün Trakyalı kızları güzellikte aşıyor. En azından öyle söyleniyor. Tabii bu kadar güzel bir kız da o dönemde e, mutlaka bir tanrının dikkatini çekiyor. Bu da Poseidon oluyor burada. Ve gelip e, İon'un kızıyla aynı Zeus'un annesiyle yaptığı gibi bir birliktelik yaşıyor. Şimdi bu hikayede üzerine parmak basmak istediğim ikinci nokta da budur. Burada Poseidon tuzlu suyu ifade ederken kızla tatlı suyu ifade ediyor, olabilir diyor bazı uzmanlar. Çünkü İstanbul'un en önemli özelliklerinden birisi yani sur içi dediğimiz ve Haliç'e kadar bulunan bölgedeki kurulmuş bu şehrin en önemli özelliklerinden biri üç tarafının tuzlu suyla çevrilmesi ve civarında verimli toprakların oluşmasına yol açan tatlı su. Yani bu mitoloji bize aslında bir hikaye anlatırken buradaki yerleşim min sebebini de anlatıyor olabilir. Bol su bulunması bereketli Topraklar olması, Poseidon'un buraya özel bir önem vermesi ki burada ortaya çıkması gibi bir takım şeyleri bize gösterebilir. Peki bizi asıl ilgilendiren nokta ne bu hikayede? İşte Poseidon, Keroesia ile beraber olduktan sonra bir çocuğu doğuyor. Bir erkek çocuk. Ve bu çocuk babası tanrı olduğu için tabii e, diğer insanlardan farklı kabul ediliyor. Bu çocuğun ismi Bizas. Yani bizim bu kente ismini veren Bizas'ın, Nasıl doğduğunu bu klasik anlatıya bağlanarak yapılan yorumu bu. Antik evet, çağlarda işte bu bir yorum olarak e, Bizas'ın nasıl doğduğunun bir göstergesi. Çok da ilginç bir hikaye. Aynı zamanda sözcüklerin anlamlarına doğru e, bak, bakıldığında bize bir sürü farklı şeyler Evet evet, evet. Peki anlatıların yani mitolojinin e, ötesinde biraz daha tarihsel e, konulara bakarsak, bilgilere dönersin. Evet. Yani buraya gelen koloniciler yani bu kenti ilk kuranlar. E, kimler? Onlar hani sadece için etrafına mı yerleşmişler? E, yoksa bazı, o tür bilgiler de biliyoruz. Karadeniz'e doğru yayılan e, kolları evet. var mı? Biraz onlardan bahseder misiniz bize? Bir de kimin kolonisi evet. bunlar? Ne, ne, neyin kolonisini kuruyorlar e, bu bölgede? Var. Şimdi seve seve tabii. E, fakat öncelikle şunu da Tekrar üzerine basmak isterim. Bu mitolojik hikaye aslında sadece bir mitolojik hikayedir. O sizin sorduğunuz sorunun da bazı cevaplarını dil açısından bize gösteriyor gibi. En azından evet. ben öyle anlıyorum. Evet, bakın mitolojik yani. anlatılar da bir takım yaşantıları bize evet, aktarıyorlar. Bu Birbirimize gelmesini yani. sağlıyorlar. Orası tabii muhakkak. Evet. Evet. Şimdi şöyle bakın bu doğan çocuğun adı Bizans. Bu Bizas ismi. Uzmanlar tarafından Trakya kökenli bir isim olarak söyleniyor. Hı hı. Fakat daha sonraki dönemlerde bu olayı anlatan, şehrin kuruluşunu anlatan Yunan kaynaklar diyelim veya e, antik çağ yazarları... ...bu Vizas'ın aslında bir Megara'dan gelen kolonicilerin başındaki kişi olduğunu söylüyorlar. Şimdi bu tabii gayet doğal. Çünkü burası bir Megara kolonisi. Megara Yunanistan'da bir kent. Ve diğer Yunanlılar gibi, ki biz tabii o çağda bunlara Yunan denmiyor, başka isimleri var. Megaralılar deniyor, Dorlar deniyor, Akalar deniyor. Birçok isimleri var bunlar, birçok kavim. Bunlar gelip burada çeşitli koloniler kuruyorlar. Bizantiyon kurdukları ilk koloni değil, ondan önce Kalkedon'u kurmuşlar. Aralarında yine antik çağ yazarlarından öğrendiğimiz kadarıyla çok emin olmamakla beraber böyle 15-20 sene gibi bir fark var. Yani Kalkedon daha önce kurulmuş. Hı hı. Ondan önce Karadeniz'e doğru ki o dönem çünkü bizim Yunan coğrafyasından birçok kavimden insanların kolonizatör olarak bu taraflara geldiği hatta Karadeniz'e kadar çıktığı aşağı doğru indiği bir dönem bu 700 yıllarla 550 yıllar arasında birçok koloni kurulmuş. Hatta enteresandır Megaralılar Kalkedon'u kurduktan sonra Bizantiyon'u kurmadan önce Selimbria diye bir başka koloni kuruyorlar. Bu koloni Silivri'de kuruluyor. Yani Kalkedon Bizantyondan önce bir başka koloni daha kuruyor ve hatta kendi vatandaşlarının biri tarafından e, bugünkü Arnavutköy civarlarında kurulmaya çalışılan bir başka koloni yerleşimi de engelliyor. Hani bana fazla yakınsın. Burada senin de bir şehir kurman bizim açımızdan kötü olur. Hani tabii bir çıkar Hı -hı. kavgası var büyük ihtimal. Bu da engelleniyor. Bütün bunlar olduktan sonra Bizantyona geçiyorlar. Yani orayı kuruyorlar. Şimdi burada çok bilinen bir efsane daha var. Biliyorsunuz hani bunlar niye burada kurmuş da o kadar güzel bir yerde kurmamışlar. Hani bunlar olsa olsa Yok. kör olabilirler falan gibi böyle bir efsane evet. var. E fakat dediğim gibi bütün bu efsanelerin aslında anlattığı başka şeyler olabilir. E, bence de var. Hani ben bu noktada biraz Robert Graves ekolüne yakınım. Hı. Şimdi burada da şöyle bir durum var. Bakın şu soruyu kendimize soralım. Neden birileri ta Megara'dan gelip Kalkedon'da Koloni kuruyor da tam karşısında ondan çok daha güzel olduğu, çok uzun yüzyıllar boyunca söylene gelen bir yerde koloni kurmuyorlar. Neden? Belki de doğru soru, belki de doğru soru neden kuramıyorlar olmalı? Çünkü orada bir şey var ki orada koloni kurmalarını ya da o tarafa geçmelerini engelliyor. Heh, bu İstanbul'un tarihi açısından aslında önemli bir ipucudur ki son kazılarda da bildiğim kadarıyla ben tabii 6 senedir İstanbul'dan uzaktayım ama... Ee, bu ilk şehrin kurulduğu yer olan yani Bizantiyon'un kurulduğu yer olan Sarayburnu, Topkapı Sarayı'nın altındaki yamaç diyelim. Hı hı. Orada yapılan e, kazılarda Bizans'tan daha önce burada kurulmuş olan bir Trakya yerleşim biriminin bazı kalıntılarına rastlandığını evet. ben duydum ve biliyorum. Çünkü, ya çünkü başkaları varmış orada. O yüzden yerleşememişler. Elbette, elbette yani burada koca bir sürü insan yaşıyor olması lazım. Trakyalılar var daha öncesinde. yalılar var Asya tarafında. ismini şu an belki de bilmediğimiz ya da sayamayacağımız kadar çok. Anadolu halkları Trakya bölgesinde kavimler burada yaşıyor olmalıydılar. Bunlar belki Megara kadar gelişmiş olmayabilirler. Ama sonuçta silahları vardı. Bir toplum, toplum kurmuşlardı. Topluluklar halinde yaşıyorlardı. Bazı bölgelere Megaralı ya da başka kolonicilerin gelmesine çok ses çıkartmamakla birlikte herhalde bazı bölgelerde de şiddetli bir direniş göstermiş olmaları gerekiyor. En azından e, tarihsel kanıtlar bize böyle olduğunu gösteriyor. İşte o yerlerden biri de bugün Saraybunlu dediğimiz ve Byzantion'un ilk kurulduğu yer olduğu biliniyor. Çünkü bununla ilgili de bir anlatı var antik çağdan bize gelen. E, kolonicilerin ilk geldiğinde buraya çıkmak istedikleri fakat çok ciddi bir kalabalık tarafından korkutuldukları ve o korkuyla Rumeli Hisarı'na kadar gidip orada karaya çıktıkları söyleniyor. Yani ilk bu Bizas'ta gelen kolonicilerin evet. hakkında böyle bir anlatı daha var. Ee, orada gördükleri kalabalık ordu da oraya gelip işte orada birbirlerine girmişler. Bir savaş olmuş filan. Bizimkiler yine gidememiş şeye. Bizimkiler dediğim yani Bizas'ta adamları yine saray buluna gidememişler. Orada bir yerleşim birimi kurmaya kalkmışlar fakat oranın yerlileriyle de bir müddet sonra anlaşamadıkları için artık çaresiz herhalde kavgayı göze alarak tekrar o Sarayburnu'nda çıkamadıkları yere gelip orayı kolonize ettikleri söyleniyor antik çağ yazarları tarafından. Peki yani Bizas orayı kolonize etti orada bir yerleşim oldu. Bugün buna dair ne biliyoruz yani nasıl bir yerleşimdi bu Sarayburnu'ndaki ilk e, bizant, kurulan Bizantiyon. Mesela kaç kişi vardı? Nasıl topografyası nasıldı? E, na, na, bilmiyorum e, belki de nasıl yapılar vardı? Hani Oradaki hayata dair bir bilgimiz var mı? Şimdi ilk günlerle ilgili çok fazla bir bilgimiz yok. Yani evet. bunlar kaç kişi geldiler? Ne tip orada binalar yaptılar? Onları bilmiyoruz. Ama bildiğimiz şu. Sarayburnu'nda oraya çıktılar. Belirli bir mücadelenin arkasından geliştiler bir Megara kentinde olabilecek temel yapılarını, işte bazı tapınakları, belki de bir hamamı, bir kent merkezini orada inşa ettiklerini biliyoruz. Daha sonraki dönemlerinde yani 300'lü yıllara Konstantinus dönemine gelene kadar orada ciddi şehir surları meydana getirdiklerini, yaptıklarını çeşitli kamu binalarıyla orayı donattıklarını hatta daha sonrasında bu Septimius Severus zamanında da bir takım surlarla buranın daha genişletildiğini biliyoruz. Ama ilk dönemler hakkında açıkçası elimizde çok bilgi yok. Belki bu demin bahsettiğim son kazı sonucunda çıkan bazı kalıntıların bir takım bize ipuçları verebileceğini ben düşünüyorum. Ama herhalde o henüz çok ilerlemedi ya da çok bulunamadı bilemiyorum. Belki biraz onu beklemek lazım. Fakat herhalde benim tahminim böyle bir ilk 50-60 yıl sonra baya baya ciddi güçlü etrafı surlarla çevrili. Belirli bir ekonomisi olan ve bölgenin çok verimli olduğunu biliyoruz bir kere. Çünkü zaten elimizdeki coğrafi belgeler bunu gösteriyor. Birçok tatlı su deresi var. Balığın inanılmaz bol olduğu bir yer var. Haliç dediğimiz yer. Orası hakimiyetlerinde. Üç tarafı denizlerle çevrili ve burası hakikaten o dönemde biraz sonra belki ona ne yerine içerlerdi gibi bir soru gelirse ki gelecektir umarım. Antik çağın en ünlü balık Cenneti burası. Yani ki bugün de aslında öyle. Daha da güzel olabilir ama o zaman inanılmaz bir noktada. E, ve yine bakın bu inek meselesi burada önemli. Bir büyükbaş hayvancılık. Çünkü çok verimli otlaklar da var şehrin dışında. Bizim bugün Trakya tarafına doğru. Tabii bugün baktığımızda belki bunu hayal edemeyiz ama e, çok geniş ve verimli topraklar olduğunu biliyoruz. Hı -hı. Ama hayat zor, onu da biliyoruz. Çünkü Trakyalı kabileler e, haliyle buradan yani kendi yurtlarından sürüldükleri için e, dönem dönem Hatta çok uzun bir müddet belki de 200 sene boyunca sürekli buraya e, Bizantiyon'a saldırılar düzenlemişler. Onu haraca bağlamışlar. Ciddi manada haraç almışlar. Hatta bazı kaynaklar şöyle ifadelere yer veriyor. E, bir tanesinden kurtulabilmek için en azından Bizantiyon gizlice ona haraç teklif edermiş. Yani sana verelim yani sen saldırma bize. Bunu duyan diğeri ya da artık o belki söylüyor. Bak ben haraç aldım sen uyuyorsun gibilerinden. Bu sefer o gelip bana da vereceksin. Yani haraç verip vermeme noktasında... Ee, çok zor durumlara düşen Bizantiyon, çok uzun müddet hem orada o verimli toprakları ekip biçebilmek için uğraşmış ama bir saldırıda hepsini kaybetmiş, ee, haraç ödemeye kalkmış, bazen yarar sağlamış, bazen sağlamamış ama zor, son derece zor bir e, süreçten geçerek ayakta kalmayı başarmışlar. Bunun da büyük ihtimalle en önemli sebebi çok verimli bir denizin, Üç tarafını kaplamasından dolayı. Çünkü hakikaten çok büyük miktarda balık var ve bu balıklardan sadece yemek için faydalanmıyor. Çeşitli şekillerde işleyerek bunları o günün dünyasına ihraçla edebiliyor. Böyle bir güce de ulaşmış. Diğer önemli stratejik mesele de yine çok mücadeleyle elde etmiş olmasına rağmen tabii ki Karadeniz'e geçiş bölgesi tam orada ciddi bir güce sahipte oluyor zaman içen içinde ve geçen gemilerden dönem dönem geçiş paraları alıyor veya o gemilerin bir han şeklinde konaklamalarına yardımcı oluyor. Yani öyle de bir gelir kaynağı var. Peki. Her geçen gemi işte orada ikmal için duruyor evet. ve diğer ihtiyaçlarını karşılıyor. Karşı hocam şöyle bir şeyle devam ed edebilir miyiz? Tabii Şimdi, tabii tabii. E Nasıl yaşamlarını sürdürüyorlar sorusuyla ilgili aslında e, biraz önce söylediklerinizden ciddi bir e, bilgi aldık. Ticaret yaptıklarını gördük. Ciddi bir balıkçılık evet. var. Tarım, hayvancılık da yapıyorlar. E, peki e, süremizi de e, verimli kullanmak adına. Örneğin hangi dili konuşuyorlar? Nasıl yönetiliyorlar? E, nasıl binalarda yaşıyorlar? E, kısaca onlardan da bahseder misiniz? Tabii şimdi haliyle zaten. Burası bir Megara kolonisi olduğu için buraya gelenlerin de bizim bugün topyekun Yunan dediğimiz e, insanlardan oluştuğu düşünülürse konuştukları dil tabii ki Yunanca. Evet. E, zaman zaman tabii Roma hakimiyetine girdiklerinde bir ikinci dil olarak Latincenin de gelmiş olabileceği düşünülebilir ama zaten bizim bu coğrafyada hakim dil Yunancadır hep. Evet. E, Latince bu taraflara az gelmiştir. O bakımdan birincisi dilleri Yunanca o belli. İkincisi Bakın buraya Megaralıların kolonizasyon için gelmelerinin bir sebebi var. Bu bize üniversitede falan ilk öğretilen derstir. Bugün Yunanistan'ın Akdeniz'deki bütün bu yayılmacı politikalarının falan sebebi budur. Yunanistan verimsiz bir topraktır. Ve tarihi boyunca daima daha rahat yaşayabileceği yerler aramıştır oranın insanı. Adalar konusunda bu kadar ısrarlı olmaları, başka yerde kolonik kurmaya çalışmalarının sebebi budur. Megaralılar da o dönem, Megara'daki ya Yunanistan'daki hakim bir aristokrat yönetim biçiminden sıtkı sıyrılmış bir takım yaşayan insanların gözü alacağı bir serüven olarak bu kolonizatörlük gelişmiştir. Çünkü adam orada hiçbir şey yapamıyor. Neden? Toprak alamıyor. Çünkü toprak aristokrasinin elinde. Yani geniş toprak ağaları diyelim bugünün tabiriyle. Toprakların büyük bölümünü ele geçirmişler. Ve burada devlet köleliği diye adlandırılan bir sistem var. Yani tam köle değilsin. Ama malın mülkün yok. Birinin yanında çalışıyorsun işte ne kadar kazanırsan onu alıyorsun zor bela geçiniyorsun. Hatta birazcık toprağın var ama 3-4 tane çocuğun varsa en büyük oğlanın dışında diğerlerine miras verilmiyor. Böyle bir uygulama var uzun Hı -hı. dönem. E tabii şimdi daha küçükler ne yapacak? Toprak yok, para yok, yemek yok, hiçbir şey yok. O zaman diyorlar hadi biz de gidelim. Bir yerleri kolonize edildi zaten burada içilecek toprak da yok. Şimdi bunların buraya gelmelerinin ana sebeplerinden biri bu olarak görüldüğü için burada da üç aşağı beş yukarı aynı sistemi uyguluyorlar. Uyguladıkları için yaşam biçimleri de biraz öyle. Mesela ilginçtir yine tarihi kaynaklardan edindiğimiz şöyle bir itiba var, bir var. Bizantiyon'un kurulduğu tarafta ciddi mücadeleler olmakla beraber mesela Kalkedon'un kurulduğu taraflar, özellikle o Bitinyalı yaşayan insanlarla fazla mücadele gerekmemiş gibi gözüküyor. Daha çabuk kaynaşmışlar. İyi anlaşmışlar, yani, <gülüyor> evet. i̇yi anlaşmışlar onlarla biraz daha. Yani, ya, ya öyle bir şey var. Hakikaten iyi anlaştılar belki. Çünkü ya da aralarındaki şey. su yolu onların birbirleriyle çarpışmasına engel oldu. Bir şekilde doğal bir sınır Tabii. oluşturdu ve hiç e, yani, yaşanmadı. Zaten üç şey olabilir. Ya anlaştılar ya da bunlar güçlerini hemen kabul ettirdiler. Mesela o da olabilir. Evet, Öyle olabilir. güçlü geldiler ki Hegemonyalar bir şey ya anlaşmış olabilir mi? Çünkü bir e, tarihi bir anlatı yok aralarında şu oldu bu oldu savaşlar ettiler pek öyle bir şeyle karşılaşmıyoruz o evet. tarafta Peki, ama Bizantiyon tarafında var. Peki süremiz bitmek üzere o yüzden tamam. e, birkaç cümleyle alacağız tabii e, bu bütün bu hikaye nasıl sona erdi yani e, milattan sonra dördüncü yüzyıl galiba değil mi Roma egemenliğine geçmesi yani Bizantiyon evet. nasıl Konstantinopolis oldu yani o da çok büyük bir hikaye ama bir iki cümleyle özetleyebilirseniz bize çok memnun olurum. Valla onu aslında bizim tarihimizden bir örnekle özetleyebilirim. Şöyle, e, biz nasıl ki Osmanlı İmparatorluğu yıkıldı, yerine ismen yeni bir devlet kurduk ama bütün kurumlarıyla, insanıyla, hmm. işte kültürüyle, sanatıyla devam etti. İşte burada da aynı mesele var. Yani orada bir isim değişikliği oldu. Çok önemli bir şehir haline geldi. Zaten ufak ufak onun e, öyle olmaya başladığını öncesinden görüyoruz. E, şimdi... Septimius Severus bir Roma imparatoru biliyorsunuz bu e, şehri e, Niger'den rakibiyle e, taht için kavga ederken Bizantiyon maalesef Niger'in tarafını tuttuğu için büyük bir öfkeyle yıktığı anlatılır ve söylenir. Fakat ondan sonra şehrin güzelliği, stratejik konumu ve ileride sağlayacağı yararları da fark edip göz önüne alarak eskisinden daha güzel imar ettiği, e, ve o günlerden artık buranın e, bir merkez olmaya başlayacağı belli olmuş. Bu gitgide e, Büyük Konstantinos'a gelene kadar bu şekilde devam etmiş ve onun da artık buranın bir merkez olması gerektiğini olan inancı ve hakikaten de hani bizim de çok ezbere bildiğimiz bir laf vardır. Eee stratejik önem itibariyle e, buranın e, imparatorluğun merkezi olması noktasında sadece bir statü yükseltmesi var diyebiliriz. Yoksa hayat devam ediyor ama çok daha zenginleşerek devam ediyor. Çünkü bakın şöyle derler hani son olarak bunu da söyleyelim. Bu kenti imar etmek için Konstantinus'un neredeyse imparatorluk hazinesini tam takır hale getirdiği anlatılır bazı kanya. O kadar para harcamış ki burası hakikaten bir başkent ya da imparatorluk merkezi, merkezi olmaya yakışan bir kent. Aynı olsun adım. diye bunu yapmış. Son bir şey eklemek isterim. Buyurun. Bütün bunların dışında e, o soruda gerçi çok hoş cevaplar vardı ama kısaca söyleyeyim. Şimdi dedim ya burada balıkçılık çok önemliydi diye. Burada bizim bugün de yediğimiz bütün balıklar var. Evet işte e, palamut var özellikle, haliç evet. Kılıç balığı var. İşte aklınıza gelen bütün balıklar var ve bu balıklar içerisinde hatta en az değerli olanı hamsi falan yani. O çok az var. Yunuslar inanılmaz çok ve Nedense yunuslara karşı büyük bir kıyıcılık yapmışlar. Öyle de bir ilginç nokta var. Ama İstanbul'un alameti farikası bir balık var. Ve ben açıkçası bu balığın, tabii şaşırmamam gerekir ama şaşırmıştım ilk duyduğumda, ton balığı. İstanbul'da inanılmaz ton balığı olduğunu biz antik çağ kaynaklarından öğreniyoruz. Hatta ton balığının ana vatanının burası olduğu söylenecek kadar çokmuş bu balıklar. Ve o kadar rahat avlarlarmış ki, Yine antik çağ kaynakları şöyle bir ifade kullanıyor o gün kimse balık tutmak istemese bile çoğu balık kendiliğinden gelip karaya vururmuş yani o kadar bol balık olan bir yermiş ee, umarım yine o eski günlerine döner yine o lezzetli balıkları yeriz yine yunusları da görüyoruz ama kılıç balıklarında tekrar dönmesini dileyerek e, ben sözü bitireyim. Vallahi, Başka bir sorun yok, çok, yok artık zaten zamanımız kalmadı. Evet. E, Alp Ejder Bey çok teşekkür ediyoruz e, hocam. Harika ben bir anlatı oldu. Oldunuz. İlk İstanbul'a dair ne kadar az şey biliyormuşuz. E, ben sizi dinlerken bunu fark ettim. Bugün e, konuğumuz Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim üyesi Alp Ejder Kantoğlu'ydu. Onunla birlikte Bizantyon, Bizantiyon'u konuştuk. Çok teşekkür ediyorum Alp Bey. E, ben teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ olun. Hoşçakalın bizi dinleyenlere hoşça de kapatıyoruz. İstanbul ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden Şehrin tarihinden sayfalar Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu suşarman